Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Benden ise Ahmet Taş getiren İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Muhterem Murettin Yıldız Hocam'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Şeref hoş buldum verdiniz. hocam. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Afiyet olsun. Elhamdülillah. İnşallah. Elhamdülillah. Allah afiyet versin. Amin. Değerli dinleyiciler birkaç haftadır bu programda Kardeşlik üzerine konuşuyoruz Problemli bir alan Ama olmazsa olmaz e, Bir hukuk Bu Rabbimiz tarafından e, Müminler arası ilişkide Tesis edilmesi istenen e, Hayati bir alan ama Problemli bir alanda Problemi tahlil etmemiz lazım Kendimizi tahlil etmemiz lazım Rabbimizin Resulullah Efendimizin Sallallahu aleyhi ve sellemin Bizden beklediğine bakmamız lazım. Ve e, olmazsa olmaz şekilde kardeşliğimizi tesis etmemiz lazım. Problemleri gidermemiz lazım. Ama e, kendimize bakarak da doğru tahliller yapabilirsek doğru sonuçlara da varabiliriz diye ümit ediyoruz. Onun için Muhterem Hocam'la e, meseleyi enine boyuna konuşuyoruz. E, geçen haftadan bıraktığımız noktalar vardı bir kardeşlik hukuku noktasında üzerimize düşen sorumluluklar hocam birbirimizin onurumu haysiyetini, izzetini korumak diye bir başlık açmıştı. İkinci bir başlık olarak da birbirimize dua etmemiz, müminin mümine Dua etmesi başlıklarını açmıştı. Tabi daha söylenecek şeyler var. Oradan başlayalım diye düşünüyoruz hocam. Aşağıdım. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Mümin toplum birbirlerinin güvencesini oluşturacak, birbirlerinin tek vücut düzeyinde destekçisi olacak bir toplum olması gerekir diyoruz. Ben bir e, vücudun azaları gibi, azaları gibi diyor hadis-i şerif. Hocam çok dikkatimi çeken, belki de bizi dinleyen aziz kardeşlerimizin Allah Allah bu ne yapacağız biz kıyamet günü diyeceği kadar önemli bir şey işaret edeceğim. Şimdi filan yerde bir olay oluyor. Fisel oluyor bir afet oluyor işte oraya yardım gönderiyoruz Yahu bunu kafirler de yapıyor Mesela kafirler de destek oluyorlar Biz öyle bir şey olmadan da kardeşliğimizin yaşatıcılarıyız Olmak zorundayız Ben hiçbir ticari bağım olmadığı halde akrabalığım olmadığı halde Bir Müslüman için sabah namazından sonra dua etmeyi görev bilmeliyim Filan müminin şahsiyetini, onurunu zedelediğim zaman ağır bir suç işlediğimi bilmeliyim. Hoca, sade Müslüman, akraba, bağlantılara girmeden İslam'ın Müslümanları olarak kardeşliğimizi ispat etmeliyiz diyoruz ya. Evet. Hepimizin çok iyi bildiği bir veda hutbesi var hocam veda hutbesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son ve tek haccında e, farklı mekanlarda yaptığı konuşmaların özeti. Onları Onun ulema... Tek metin haline getirmişler. Tek metin farklı haline. yerlerde ha. değil mi? Onun için mesela e, veda hutbesinde sanki farklı bir konuşma varmış gibi anlaşılan evet. bir... Mesela Mina'da söylemiş. Arafat'ta söylemiş. Aynı cümleyi uzatmış. Kısaltarak tekrar söylemiş. Belki üç dört defa Söylediği cümleler var Bunları ama toplamış Mübarek keşke yani böyle bir ajanda gibi O veda hutbesini hep e, Okusak diye evet. geçiyor içimde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Konuşmasına başlarken Büyük ihtimalle Arafat'ta Hangi aydayız? Diye soruyor hmm, evet. Hangi gündeyiz? Diyor Neredeyiz? Diyor Evet. Ağır sorular değil bunlar. Hem haram aylarındayız, Hac ayındayız, Mekke şehrindeyiz. Yaman nehri değil midir? Yani Kurban günleri değil mi bugünler? Soruyor. Onlara dikkat çekiyor. Dikkat çekiyor. onlarla ilgili bir şey var. Neden cahiliyede bile? Evet. Cahiliye. Kurandan evet. öğreniyoruz ki yani müşrik, Toplum. ebu cehil, ateist ne varsa hepsinin toplumunda bile. Mukaddes kavramlar bunlar çünkü. Evet. Mekke tarihinde hiç mukaddesliğini kaybetmedi hocam. Evet. İslam'la gerçek mukaddesliğini buldu. Önce de mukaddesti. E, Hac ayı hep haram ay olarak bilindi. Hep mübarek ay olarak bilindi. Buna dikkat çekiyor. Neredeyiz? Hangi zamandayız? Diyor. Çok önemli hocam. Sonra buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İşte nasıl Mekke nasıl bu şehir Nasıl bu ay sizin için mukaddesse kanlarınız mallarınız onurlarınız namuslarınız deriniz birbirinize haramdır dikkat edin deri deri insanın evet. cildi evet. Yani çizip adamın derisini yaralayamazsın evet. burada hocam şöyle bir nefes almamız lazım yani. şu kurban bayramı gününe nasıl iman ediyorsanız Evet Ke hürmeti beledikum haza. Şu mübarek Mekke şehri ne demekse sizin için buyuruyor. Müslümanın onuru, malı, kanı da senin için odur. O kadar titizlenmek zorundasın. Bu titizliği mi? göstermek zorunda. Bir müslümanın Mekke'ye gösterdiği saygı hocam. Müslümana göster gösterdiği saygıya denk olması gerekiyor ya da ters. Evet, evet. Yani mümin bir toplumda yani bazen de, dikkat isterim. Yani şu söylediğiniz şey bir değil mi? Bir, bir kere daha yani Mek Mekke'ye nasıl saygı gösteriyorsan Onun Müslüman'ın üstünde istiyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, çok... Hocam bu müthiş bir şey. Yani mukaddesleri say desek hı hı. biz ne yapıyoruz? Mekke. Evet. Medine gün olarak say cuma kurban bayramı ramazan bayramı ya efendimizin buna ilavesi var müslüman diyor evet. müslüman insan diyor hem onu müslüman insan deyip de bırakmıyor çünkü müslüman zaten kutsal hais, imanı var gibi düşünülecek müslümanın canı malı kanı derisi yani cildi ki çizme cildini şahsiyeti bunlar mekke ya mekke ayarında şeyler bunlar Şimdi biz e, insan hakları evrensel beyannamesinin doğumuna 1300 sene kala bu cümleyi duymuş bir ümmetiz hocam. Evet. evet. Eğer biz Avrupa insan hakları, bilmem Birleşmiş Milletler beyannamesinden ölçü alıp birbirimizin hakkını, hukukunu koruyacaksak biz olmaz hocam, genlerimizin zıttına bir yola düştük demektir. Ya, vah bizim halimize Bu bu mesela. ne ya? Yani. yani Mekke'de sel olunca cüz ediyoruz da Seller bizim ailemizi Akrabalığımızı Ümmet ilişkilerimizi alıp götürdüğü zaman Niye ağlamıyoruz o zaman Burada durup hocam Tıpkı bu Mekke gibi evet. Tıpkı bu Kurban Bayramı günleri gibi Tıpkı bu Arafat gibi ha diyen Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözünü Nasıl nereye koyacağız merak ediyorum hocam. Çok önemlidir dese de bizim için yeterliydi. Hiç çok demese bile dikkat edin önemlidir buyursaydı bizim için yeterliydi. Evet. Ama bu benzetme. Evet. Çok yüksek evet. dozajda bir benzetme. Üstelik de bunu bir yerde yapmamış. Yani defalarca yapmış bu konuşmayı. Ve bu veda haccı olarak isimlendiriliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in son sözleri son olarak son hatırlatmalar evet. yani çuvalın ağzının kapandığı nokta burası yani en altın hmm. mücevher yani, doldurulmuş fakat bu tarzda Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi, sellemin, sallallahu aleyhi ve sellemin bu tarzda ısrarla ifade etmesinin de ayrı bir manası olmalı değil Aklı mi? Aklı olan için manası var tabi evet. sıradan bir şey değil çünkü mekan sıradan bir mekan değil değil. Vakit sıradan bir vakit değil. Ve başta da ne diyor? Bir daha sizinle burada haç yapma şansım yok o, diyor. Evet. Ya bu ne mu? Yani resmen Ve son orada sözlerim. Son sözlerim. Yani. Son sözlerim. Mesela namazı vurgulayabilir. Orucu vurgulayabilir. Çok Kur'an okuyun diyebilir. Böyle ayrıntılar e, gibi görünen şeyler duruyor. Bir noktaya vurgulama yapıyor. Ve sözlerine başlarken Mekke gibi. Bu mübarek günler gibi bir mevsimdesiniz. Sizin Müslüman kardeşliğiniz insani ilişkilerinizi bu düzeye çıkardım diyor. Evet. Mekke düzeyine çıkmış ilişkilerimiz var. Biz Londra düzeyinde bir hayat yaşayamayız o zaman hocam. Mekke'nin mukaddesliği düzeyinde insani ilişkilerimizin olması gerekiyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izinden gittiğimizi söyleyeceksek sünnete ehil bir nesil olarak yaşayacaksak tabii. bir iddiası olmayan için söyleyecek bir söz yok zaten çok enteresan hocam Tabarhani'nin e, rivayet ettiği bir konuşması daha var Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, büyük ihtimalle işte birini Arafat'ta konuşmuş birini Müzdelife'de birini Mina'da, Mina'da. o bir haftalık e, konuşma e, şeyleri bunlar e, o cümleyi verdiğim mesajı benim buradaki vermek istediğim mesajı özellikle vurguluyor diyedit kardeşim. El-mü'minu haramun alel-mü'mine. Mümin mümin'e haramdır dikkat edin diyor. Mümin mümin'e haramdır. Ke hürmeti haza'l-yevm. Bugünün, Bugünün haram olduğu gibi size yani haram aylar diye öürürüz Kur'an-ı Kerim İnne iddetet şuurende Allah ismini 10 12 aydır bunların dördünüzü haram ay yapmıştır. Bunu biraz açmak lazım değil mi hocam? Ya min mine haramdır. Onu açıyor hadis açıyor. de onun için evet, bu rivayeti okuyorum. Şimdi çok önemli hocam ama önce şunu anlayacağız. Bu Kurban Bayramı'nın günü kutsiyeti kadar büyük bir kutsiyet bu. Evet. Mekke kadar büyük bir kutsiyet bu ki Müslüman'ın daha büyük kutsal diyeceği bir şey yok. Allah Teala'nın yani zatı var. Canını acıttığında bil ki Kabe'ye Mekke'ye bucis dokundun yani. Bu dokundu. Yani evet. Buyuruyor ki sonra e, eti ona haramdır. O etten yiyemez diyor. Ya yani Müslüman'ın eti insan eti zaten yenmez. Evet. Burada bir mecazi ifade var. Etine Hı. dokunamazsın mı? Gıybetteki gıybetteki hassasiyet ee, ve onu gıybet edemez diyor. Evet. Burada duruyoruz hocam. Evet. İnsan hakları gıybet diye bir kavram henüz oluşturamadı. Tabii. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda konuşması yapıp giderken... ...şu Mekke'nin kutsiyeti kadar kutsiyet taşıyan bir şey... ...Müslümanın arkasından etinin yenemeyeceğidir. Ya. Gıbetini yapamazsın müminin. Çünkü... Gıybeti yapılmış insan onuru zedelenmiş insandır. Gıyaben içinizde bitiriyorsunuz adam hocam. Öbür yani. adama bitirdiriyorum. Ve ona da bitiriyorsunuz yani Ben bitirmiştim. Bitirmişsiniz, ona, da ona da bitirtiyorsunuz. Şimdi yani malın mal korunmasını, can güvenliğini bütün dünya sağlıyor. Evet. Onur güvenliği diye bir şey var bir de efendimiz evet, Allah'a selam onur Müminin onuru güvende olmalı. Evet. Şurada çok enteresan şimdi mesela yasalar e, işte hakaret davası filan açabiliyorsun. Ama bu tenkit sınırları içerisinde diye hakim tak kesip atıyor. Evet. Tenkit sınırları içerisinde yani diyor. Adama hakaret ediyorsun bu diyor eleştiri tenkit sınırları içinde. Çok enteresan hocam mesela bir sayfalık bir yazıyı muhabir. Mış diye bir takıyla bitirirse hakim ikna oluyor. Bu katiyetle ifade etmemiş bunu. Diyor. Ama evet. sen beni toplumda çürüttün. Evet. Hırsız dans ettin. İşte şu şu şu vasıfları bana lan. E, mış demiş diyor. Evet. Mış demiş. Yani sıyırdı geçti evet. gibi anlıyor Kesinlik bunu. ifade etmiyor. Etmiyor diyor. diyor. Beşerin ile bir peygamber aleyhisselam efendimizin idraki arasındaki fark olarak evet. çok güzel gör. Birincisi eti yasak. İkincisi onun iffeti haram mümine. yani dedik ya mümin mümin haramdır derken evet. iffeti haramdır, iffetini zedeleyemez diyor. İffet ne? İnsanın ile ilgili. Irzı namusu. namusu, eşi üzerinden, kendisi üzerinden, soyu üzerinden zedeleyemezsin. Mümini zedeleyemezsin. Hocam çok enteresan, yüzü haramdır sana diyor. Yüzüne tokat atamazsın diyor müminin. Evet. evet. Yüze vurmak yasak. Yani yüzüne evet. vuramazsın. Omuzuna vurabilir misin anlamına gelmiyor bu. Neden? Çünkü insanlar tokat atarken hep yüze vuruyorlar zaten. Ana evet. noktayı kilitliyor. Ana şartelden yüzüne evet. vuramazsın. Ya insanın belki haysiyetinin, izzetini yansıdığı alan. Ona, yani, ona dokunma diyor. Yani. Üzerine kıyafet geçirilmeyen tek organ evet, insanın organ, yüz. Doğru. Mesela eldiven var ama maske kullanılmıyor dünyada mesela. Evet. Yani yüz, çıplak deriye temas edebileceğin tek noktası insanın yüzde yüz açısından. Evet. Onu uğramazsın diyor. De, kanı sana haram, kanına asla ve kat'a e, dokunamazsın. Kanını akıtmak manasında. Hocam çok enteresan son cümlesi de, o sana haram olduğu için onu itemezsin bile diyor. Allah Allah. Yani bildiğimiz itmek bu, omzundan. Bunu ilk defa duyuyorum. Hocam bu bu çok... kısmını yani bu itemezsin. Onu horlayacak şekilde itilemezsin. Evet. Için. Hocam bu e, düzeye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi yükseltti. Evet. evet. Bu yükseltme bir seviyeyi gösteriyor. Şimdi bunu ben bir hoca efendiyle böyle bir konu konuşacağız dedim. Bu hadisi şerifi duydum. Aa o hadis sahih hadis değil dedi. Zayıf hadis dedim. Allah Allah, Allah dedim. Şimdi bu bizim adamı tokatlamamıza ruhsat mı olacak? Zayıf da olsa bu konularda amel ediliyor. Yani biz neye takılıyoruz? Neresinden tutmamız gerekiyor? diye? Neresi zayıf diyor hocam? Yani şimdi veda hutbesi diye bildiğimiz ve şimdi sizin de ifade ettiğiniz farklı mekanlarda Resulullah Efendimiz'in konuştuğu şeyler. Yani bu da onun bir parçası. Şimdi parçası da bunu mesela taberani rivayete. Taberani rivayete. Evet. Öbür önceki okuduğumuz Buhari'nin rivayeti. Evet. Ama bu, bu ümmetin kültüründe var. Evet. Bu ümmetin. Buhari'yi de belki bunlar kelime kelime bu yok. Bu kelime böyle yok. Yani yok evet. Ama bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bıraktığı genel e, sünnet kültüründe bu var mı? Yüzde yüz var. Yüzde yüz var. %100 var. Tabi, %100 var. Tabi, tabi. Yani mümini yamaçtan aşağı itebilir misin canım? Evet. Yolda mümine yumruk vurabilir, vurabilir misin? Omuz misin? vurabilir misin? Hakaret mağbunda itebilir misin? İtebilir evet. misin? Yani horlamak bir defa, e, ya mümini hor görmek yasak yani. Evet. Yani mümini hor en görmek... En temel ölçü bu ya. Yani mümini hor görüyorsun, ırkından dolayı, yüz derisinden dolayı, fakirliği veya zenginliğinden dolayı mümine ters bakmak suç bir defa ya. Evet. Allah'ın cennetine aday gördüğü bir insanı senin yüreğine aday görmemen suç bir defa. Evet. Yani bu cennete aday bir insan senin evine niye aday olamıyor? Bu üzücü, esef verici bir durum. Ümmetimiz adına... Bu düzeyi kaybetmemeliydik biz diye feryat etmek gerekiyor. Yani içimden o geçti hocam. Şu mesela herkesin kalbinin anayasası olmalı. Olmalı. Şu i̇nsanlık ölçümü, standardımız. İnsanlık standardımız. Yani biz bunu dünyaya biz ihraç etmeliyiz. Ettik önce, hocam. Evet. Ettik. Aldılar bunu, kullandılar insan hakları, bir Avrupa hakları diye geri ger geri Gehir verdiler bize. Edildi. Evet. Yani biz bu standartlarla medine de nesil yetiştirirken bu ümmet olarak Avrupa birbirini yiyordu Paris'te hocam. Evet. Asırlarca süren savaş yapıyorlardı. Şimdi elhamdülillah gene bu çekirdekteyiz biz. Hamd olsun. Bir hafif küllenme belki ya da işte oksitlenme diyelim modern ifadeyle. Peki hocam yani bu yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinler gibi bir ilişki içinde de değiliz. yani. Bunda, sıkıntı yani tabi. Onu, i̇şte zayıf şişman ayırıyoruz bir onun defa. Zayıf mi? şişman evet. ayırıyoruz. Onun için zaten gündem yapıyoruz. Burada konuşma gereği duyuyoruz. Şimdi şunu her gün bir kere okusak da sokağa öyle çıksak, yazının başına öyle otursak, ne bileyim insan ilişkilerimizi böyle sürdürsek biz, Keşke hocam. Evet, i̇nşallah. Evet. E, bilhassa hocam burada e, önceki derslerimizde de ben e, ısrarla vurguladım. Şu filan ülkede Müslüman kardeşlerimiz sıkıntıda hemen yardıma gidelim düzeyinde. Bir ilişki henüz ölmedi. O evet, bekliyor. Var öyle bir hassasiyet. Var elhamdülillah. Adam. Henüz o ölmedi. Buna hamd ediyoruz. Anladın Şükür. Yani. Onu bir dosyada kenarda yani tutalım. Işte Suriye'de bu cinayet yani değil mi sarin gazı cinayeti şimdi Türkiye'de bir seferberlik var hemen ilaç ulaştıralım kan ulaştıralım vesaire diye sosyal medyada tedavül ediyor bu yani bu hassasiyet elhamdülillah. var elhamdülillah, elhamdülillah. fakat hocam bizim ailemizde bunun orijinal olmadığı sürece taşıma suyuyla bu değirmeni çevireceğiz demektir bu eşler birbirlerine bu hassasiyetlerle yani eş eşim benim nikahla beraber eş olduk ama bu haram bana. Yani bedeni e, e, ailevi ilişki açısından helal ama tokatlarken haram bu tokat. Ya. Benim eşimin onuru bana haram ya Onu rencide etmek. Rencide yani. etmek. Efendimiz yani sallallahu aleyhi ve sellem'in meşhur yıkma. bir hadisi var ya hocam allah Teala huzuruna bile çağırmayacak Kıyamet günü diyor Huzuruna kimleri, bile kabul etmeyecek Kimleri? Bir grup sayıyor Bunlardan biri de Eşiyle iyi günlerindeki ilişkilerini Bozulunca sağa sola anlatan adam diyor hmm. Onur meselesi bu hocam işte ya. Onur meselesi Mahremini faş ediyorsun Yani boşanabilirsin Ayrılabilirsin Ama o kocan veya hanımın Onuruyla yaşamalı Evet, evet o onurunu kaybettirdiğin gün sebep olduğun gün iki kere boşamış oluyorsun Evet evet İki kere dövmüş oluyorsun Müminin yani o demek ahiret karşılığı çok korkunç bir şey korkunç bir şey, korkunç şey, korkunç evet. bir şey. yani Allahu Teâala'ın huzuruna çıkaramamak çıkmamak ne demek yani evet, bu, evet. bu muhasebeye bile gerek görmeyecek kadar büyük bir bataklıkta demek ki bu Evet. Ben e, belki kardeşlerimiz Dikkatli yani vesil, Dikkatlerine vesile olur diye Bir örnek zikredeceğim hocam Böyle karşılaştığım şeylerden Ben çok istifade ediyorum Kardeşlerimiz de istifade eder Bir boşanmış eşler e, Vesilesiyle bir mahkeme gibi Bir şey oldu Bana geldiler hoş geldiniz nasılsınız Derken boşanalı Bir iki sene olmuş Derken kadının mehrini vermemiş Hmm. Hak etmiyorsun sen onu filan derken meylini e, neyse karar ettik bu caiz değil böyle oyalaman vesaire derken vermek lazım vermek lazım e, niye vermiyorsun dedim niye vermedin dedim çok kötü bir şey zikretti dedi ki beni dedi bir daha hiçbir kadınla evlenemeyecek hale getirdi dedi yani bir erkeğin deyim ...delikanlıların arasına çıkamayacak... Hmm. ...ne kusuru olacaksa... ...bunu deşifre etmiş kadın... Hmm. ...hanımefendi niye böyle yaptınız dedim... ...dedi ki... E, ...mehrimi vermedi dedim... ...ama dedim bakın ben sizin meğerinizi aldım dedim... ...dört bilezik mehir hocam... ...bütünü evet, yani... Evet. <gülüyor> ...bilemedin on bin lira... ...bak meğerinizi aldım dedim... ...meğerinizi ver diyorum dedim... Nasıl ...siz şimdi edecek? ne yapacaksınız dedim... Dedi ki hocam dedi babamdan en uzak akrabama kadar herkes tedavi ol diye beni dedi e, teşvik ediyorlar. O şekilde rezil etmiş beni dedi. Evet. Çok kötü rezil etti beni dedi. Helal etmeyi düşünür müsün hakkını dedim. Yok dedi bu Müslüman bir kadın dedi buna hak helal etmem dedi. Nasıl dedim Müslüman kadın Sen bunu helal etmiyorsun Çok namaz kılar dedi Onlar bana lazım kıyamet günü dedi Evet <gülüyor> Hocam <gülüyor> Ben onları güya sulh etmek için evet. bulunmuşken Ben şok geçirdim evet, Allah Allah. Ya Durdum hakikaten adam haksız değil Evet Adam haksız değil Kadının meyri hakkıydı ama Haklı iken kadın haksız duruma düşmüş. Evet. Bunun bir ahiret karşılığı olduğunu unutmamak çok önemli Ya kadın hocam. namazlı. Evet. Erkek namazlı. Zaten kafirlerin böyle bir hocaya sulh olmaya gitmeye şeyleri yok. Evet. Sadece şunu becerebildim rica ettim. Bundan sonra kadın yemin etti. Daha konuşmayacağım dedi. Adam dedi ki zaten konuşacağı kimse kalmadı dedi. Evet. Sadece dedi yalan söylediğini gidip herkese söylemesi lazım dedi. Ona da ben olmaz dedim. Bu bu sefer bunu rezil edecek. Yani evet. sen yandın bari bu yanmasın. Başka evet. türlü helalet filan dedim olmadı. Beceremedik. Fakat yani bir şey yapılıyor hocam. İşte telafisi böyle mümkün olmuyor Hocam diyor. para onurdan değerli olmamalı. Onur paradan değerli olmalıyı olmadı. vurgulamak evet, istiyorum. Evet. Kadın çok haklıydı. Dört bileziğimi vermedi diyor. Evet o onun hakkı. Ya 4 bilezi ilk gerdeğe girdiği gün hakkıydı. 4 sene evli kalmışlar. 2 sene evet. neyse evli kalmışlar. Yani o onun hakkıydı ama bu tazminatı ile beraber alınabilir bir şeydi. Evet. Yani belki yeniden bir mehir pazarlığına oturulabilir. Taksite bağlanırdı. Tahkati yoksa da adam inatına vermemiş zaten yani. Adam en başta kabahatli. Buradan şu çıkıyor hocam yani şöyle bir yani bazı problemlerimiz biz problemi gidermek için adım attığımızda daha derinleşen bir yanlışlığa yol açıyor. Yani Müslümanlar arası ilişkilerde de ya şu bana yanlış yaptı diyor mesela kendisi ona mukabele ediyor. Çok daha büyük bir yanlışla mukabele ediyor. Yargı ve otoriter evet. güç yerinde görmesi bir insanın kendisini bu hatanın temel nedeni. Evet. Yani biz herkes hakkını kendi alsın diye bir sisteme inanırsak bunun adı terördür. Anarşizmdir bu. Böyle bir şey olamaz. Yani müminler kendileri haklarını talep ettikleri bir ortamda huzursuzluğun nedeni olurlar. Bu bayanda olduğu gibi gayet haklı olduğu bir meselede kıyametini yakmış kadıncağız Evet. Ya bu namazlarına talibim bunun bu çok ağır bir şey hocam. Bunu belki bu dünyada anlamıyoruz biz ama. Evet. Hadis evet. var çok açık bir şekilde namazların alacak bu adam. Değil mi? yok senelerce. Ahiret müflisi diyor Ya, çok, ya çok çok ağır bir şey. Bu e, insanlık ilişkilerimizi biz. Eğer bu hadis-i belirtildiği gibi yüzüne dokunma, kanına dokunma, etini yeme, yani gıybetini yapma, şahsiyetini zedeleme, namusuna dil uzatma gibi... ...eğer biz bu hassasiyetleri anlamazsak, hocam yani kıldığımız namazları başkalarına stokluyoruz biz ya. Bu hocam o ahiret müflisi hadisini de isterseniz Tabii. bu çerçevede şey yapalım yani... Ee, hatırlatalım yani yani efendim, Ahiretine talibim şey ne demek Yani o Resulullah Efendimizin Bir hadisinden yola çıkarak Söylüyor onu adam Onu ben de kullandım hocam bir hoca efendi Benim hakkımda <gülüyor> e, istediği gibi ileri geri konuştu Sonra bana e, haberci gönderdi işte. helalleşelim dedi Henüz erken dedim <gülüyor> e, Teheccüdleri kılsın dedim Lazım bana teheccüdler dedim ee, üzüldü tabii Tekrar buluştuk neyse kucaklaştık i̇şte Unutuyor insanlar. değil mi hocam e, o, Yani hoca da olsa e, Hocam hoca da insan yani hoca neticede olsa, hoca da insan Bu işin bir ahiret karşılığı var Yani oraya Sevaplarınız yığılır ve birisi gelir Götürür onları İşte dağlar gibi sevaplarla gelecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet, O hadisi Sonra, hatırlatalım hocam Bu başka dağlar gibi sevaplarla Hı. gelecek İbn-i Bu hadisi başka, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim iflas etmiş sayılır size göre diye soruyor adamın ticari sermayesi vardır kaybedince iflas etti deriz ya Resulullah diyorlar ama yeniden biriktirebilir o o iflas etti sayılmaz aslında diyor çalışınca tekrar malı olur asıl iflas eden dünyada pek çok sevap kazanıp ahirete gittiğinde hiçbirini bulamayan adamdır diyor nasıl olur ya Resulullah yani adam kazandıysa ahirette iyi namazlar kılmış ibaretler yapmış ama Birine sövdüğü için kıyamet günü o haccını alacak. Evet. Öbürünü dövdüğü için o namazlarını alacak. Öbürüne hakaret etti şunu alacak eli boş kalacak adamın diyor. Kıyamet günü böyle bir helalleşme var. Dolar yok euro yok evet. lira yok. Neyle helalleşeceksin hocam? Haciz vereceğin tarlası yok adamın. Yani kıyamette helalleşme yöntemi bu. Ve elhamdülillah yani birisinin arabasını çalma düzeyinde değiliz henüz. Evet. Hatta birisinin üzüm bağından bir üzüm koparma düzeyinde de değiliz. Çocuklar belki gidip köyde birisinin üzümünden koparıp alırlar ama büyük insanlar şurada bir üzüm yiyelim demezler bağın etrafında kimse olmasa bile. Bu duruyor henüz ama insani ve ahlaki Hı -hı düzeyde ya, üzümden değerli hocam. Evet. Ben mesela Anadolu'da sizin Maraş'ta üzüm var hocam. Var tabii. Sizin de var herhalde üzüm bağınızı. Vardı eskiden şimdi yok ama vardı yani. Mesela. Biliyorum, bağcılığı bilirim. Biz iki yabancı olalım. Ben sizin bağınızdan üzüm yedim. Size evet. Sizi de göremedim orada. İki gün sonra dedim ki Ahmet Bey ya biz oradan geçiyorduk üzüm hoşumuza gitti. Çoluk çocuk bir üzüm yedik desem ne dersiniz bana siz? Helal en kötü ihtimalle ben onları satacaktım. verim 5 lira dersiniz 5 liraya veririm. Demezler hocam. Anadolu'da bu Demez. helali hoş olsun der. Üstelik de Şifa çok, çok güzeldi yüzümünüz falan desen adam mutlu olur mutlu bundan. Olur. Benim dedem hocam, burada oraya girelim. Bizim kayısı bahçemiz vardı. Dedem kayısı bahçesinin yola gelen kısmından yiyenlere baştan helal etmiş. <gülüyor> yani şey budur Anadolu'da budur. Yani öyle bir Kimsenin aklına şey gelmez böyle. Şu bahçeden üzüm aldın. Ama dedeniz ona söven, hakaret eden, Heh. işte şöyledir diyen birine der miydi Demez bunu? Demez. Işte. O, o daha şey hocam, daha o haysiyet kırmak, onur kırmak. Bu. Şimdi benim hocam şahsiyetim kaç para eder, bir ton üzümüm kaç para eder ya? Evet. Bu bir ton üzüm zaten don olsa olmayacaktı. Evet. Soğuktan olmuyor. Mesela bir sene olmuyor. Çiftçi üzümsüz kalıyor o sene. Ama... Haysiyetimiz hocam çocuğun Haysiyeti de dahil olmak üzere Tabii. Çocuk da dahil çocuk... çocuğun ki daha da Değerli evet. o kırık haysiyetle Büyüdüğü zaman belki de terörist olacak O çocuk şimdi mesela delikanlı Birisinin Kitle içinde onurunu zedelediniz Hakaret ettiniz ya yani bu unutulmaz Bir şey hocam Kesinlikle hocam burada biz Boşanmış olmamıza rağmen Onurumuzu koruduğumuz zaman evet. Bu veda vedaçını dinlemiş Görmüş bir ümmet oluruz iki Tarikatımız, vakfımız, grubumuz, siyaset anlayışımız farklı olmasına rağmen birbirimizin onuruna hürmet ediyor olmamız lazım. Bu da çok önemli. Okuduğumuz dergi, gazete farklı, oturduğumuz semt farklı. Buna rağmen biz birbirimize mümin olmak pahasına hürmet ediyor olmamız lazım. Buraları biraz açalım hocam. Yani... Diyelim farklı gruplar Farklı cemaatler Farklı siyasi yaklaşımlar Yani belki de Bu alanlarda daha çok Problem de çıkıyor Yani ikili ilişkilerde de Pek çok problem var ama Bu alan da bizim Yani problemli alanlarımızdan Birisi. İkili ilişkilerde Bu olduğu için zaten yukarı doğru Taşıyoruz. Bunu. Evet Yani orada nelere dikkat edilmeli Mesela falanca Grup falanca grup bunların birbiriyle ilişkisi bazen rekabet oluyor mesela rekabet oluyor yani İslami hizmette rekabet diye bir şey var bu da rekabet duygusuyla o mu canım geç onu falan gibi bir yargılamaya sebep oluyor bu mesela o grup mu geç onu dediğimizde de biz bu kardeşlik hukukunda bir şeyleri çiğnemiş oluyor muyuz? Hocam kardeşlik hukukunu değil nesli çiğnemiş oluyoruz. Evet. Nesli çiğnemiş oluyoruz. Bir kere Allahu Teala fertler olarak bizi farklı meziyetlerle yarattığını biliyoruz. Kimsenin parmak ucu da benzemiyor kimseye beyin gücü de benzemiyor el becerisi de benzemiyor gruplarımızın da farklı olmasını mesela bir bir tarikat grubunun muadili başka bir tarikat grubu onun muadili başka bir tarikat grubu 500 çeşit tarikat olmasında 5000 çeşit vakıf ve dernek olmasında hiçbir sakınca yok hocam Neden? bütün sular bizim çeşmemize akıyor olduktan sonra yukarıda hangi derenin neresinde aktığı önemli mi hocam tamamı suların Karadeniz'e akıyor dereler hepsi Karadeniz'e akıyor Karadeniz doluyor İslam havuzuna akıyor. Ha, evet. Bu ümmetimin bereketli ortamı, ümmetimin havzası doluyu olduktan sonra o tarikat olsa ne olur, bu tarikat olsa ne olur? Bu bol görüş, rahat görüş gerekiyor. Bir. İkincisi, hüküm vermeyi Allah'a bırakmak zorundayız hocam. Evet. Eğer biz birbirimize Hüküm veren hakimler durumuna düşersek esasen kulluk sınırlarını zorlamış oluruz. Benim vakfım en iyi çalışmaları yapıyor diye ben orada bulunurum. Bizim vakıf iyi değil diye inanıyorsam niye orada durayım zaten? Tabii ki. Ama en iyilik bir tane olmamalı gözümde. Ben en iyi yapmaya çalışıyorum. Öbür kardeşlerim de hakikaten en iyi yapmaya çalışıyorlar. Evet, Benim son hükmü de bırak Allah, Allah versin. Bakalım yani. hangimiz inini kabul edecek. Evet. Yani ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim? Bir avuç buğdayları sizinkinden değerli olabilir. Acaba efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bir avuç buğday getiriyordur senin bir tır buğdayından daha değerlidir belki. Tabii. İlasıyla, niyetiyle. Ya kimse iğlendirmez bu. Ya Allahu Teala'nın vereceği kararları. Ya onun onun dışında kimsenin vermesi aslında caiz olmayan kararları. Biz vermeye kalkıyoruz. Sorun burada. Yoksa renklilikte katiyetle bir sorun yok hocam. Bu ümmet böyle tek e, sesli bir ümmet değildir. Bunu istemiyor Allah bizden. Kur'an'ımız bunu açıkça söylüyor. Çok sesli bir ümmetiz biz. Ama birbirinin sesini boğan insanlar değiliz biz. Çok güzel. Evet. Birbirimizin sesine karşı ses çıkarmıyoruz. Bir Müslüman siyasette mi çalışıyor? Allah ondan razı olsun ya. Eksik bulursam bir çalışmada ben başlatırım? Kimse beni desteklemezse demek ümmetin bu kaliteye ihtiyacı yok şu anda. Evet. Olduğu zaman çıkarım tekrar. Çok güzel. Çok, yani kış günü olduğu için ben kazak satabiliyorum. Öbürü gömlek satamıyor. Evet. Yazında ters dönecek bu. İnsanlar, müminler bu kaliteyi nasıl olsa biz imanda... Hep beraberiz amelde namazda Oruçta beraberiz şeriatımız Aynı birbirimizin Hakimi birbirimizin Karar vericisi olmamızı Kabul edemeyiz hocam Çok kötü bir şey bu Yani ben A tarikatındanım Bir de B tarikatı var A tarikatı 500 senedir var öbürü de 600 senedir var Benim zikir çeşidim Onları geçti Dediğim zaman ben Veya bunu bir vakıf çalışmasında Gündem yapalım Bizimkini Allah daha iyi kabul etti Bunu nasıl söyleyebiliriz Nereden biliyoruz Nasıl söyleyebilir? Bu iddia insanı belki dinden de çıkarır Ne yaptın sen nereden gördün geldin Evet Ben hadisi şeriflere daha uygun iş yapıyorum Diyorsan devam et Yani kendini öyle motive et Evet Yanındakileri motive et ama öbür müminin kararını Allah'a bırak. Biz hocam, mu'taabe nu birri ve takva iyilik ve takvada yarışacağız. Ama birbirimizi birbirimizi çelmel takıp düşürerek değil. Birbirimizi düşürerek kazandığımız yarış haksız bir yarış olduğu için başımıza bela bir yarıştır o. Yani sonunda bizim bu puanımız verilmeyecek birbirimizi düşürmeden birbirimize dokunmadan hep iyi yapmak üzere yarışmak zorundayız. Bu hocam hüküm verme psikolojisine de bence bir şeyler söylemek lazım. Yani nereden kaynaklanıyor bizim falancayı falancayı falancayı yargılama? Evet <gülüyor> psikolojimiz ne bizim yani. Neticede bu şeytan <gülüyor> tuzağına düşmüş olmaktır. Evet. Ama asıl psikolojisi iş azlığı hocam. Kabiliyet tabi kabiliyet az Yapacağın şey yok Yapacağın şeyleri getiremiyorsun Yapılmışları tepeliyorsun evet. Yani çünkü Biz 100 metre için yarışıyoruz Sen 60. metrede Soluk soluğa kaldın o 70. metrede Gidiyor görüyorsun İp takıp geri çekiyorsun onu yani evet. senden başkasının koşmasını haset etmek var burada. Haset var. Evet. Bu sıkıntı haset sıkıntısı. Evet. Hep çocuklar birbirlerinin oyuncaklarını haset etmez ya. Büyükler de birbirlerinin amellerini haset ediyorlar. Yani öyle bir haset ediyor ki onu en temelden imani bir noktadan yok sayıyor bir defa. Bu belki hani kardeşliğe mani olan bir takım psikolojik şeyleri var insanların saplantıları var. Yani haset de onlardan birisi, değil mi? Evet. Ya, ya belki bunları da bir sıralamak lazım. Yani Rabbimizin, Resulullah Efendimizin Sallam bizi var. kaçındırdığı şeyler. Yani kardeşliğe mani olması sebebiyle kaçındırdığı şeyler. Yani haset. Gıybet böyle bir şey hocam. Gıybet evet. Haset böyle bir şey. Dedikodu böyle bir şey. iftira evet. İftira böyle, böyle bir, bir şey. şey. Evet. Müslüman kadının onuruyla oynamak Böyle bir şey yani Kur'an-ı Kerim'de hocam Tövbenin kapısı kapalı Denen tek şey neredeyse ya evet. Yani şirk bile iman Etse müşrik sıfırlanıyor Bir kadının iffetine Dil uzatan Dört tane şahit getiremediği sürece allah Teala onların şahitliklerini Kabul etmeyin adam yerine koymayın Onları buyuruyor Çok, çok büyük bir tehdit bu Yani Müslümanın onuru Müslümanın kimliği Müslümanların Mekke'si gibi hocam. Evet. Bu, bu, bu, bu toplam kimliklerimizden Mekke oluşuyor zaten. Evet. Doğru. Şimdi bütün dünyada bombalanan, sefil duruma düşen, bir yerlere göç ederken sandallarda boğulup ölen bir milletken biz Kâbe'mizle prestij kaybediyor. Evet. Dünya top siz hep söylüyorsunuz İslam'ı nereden görüp öğrenecek insanlar diyorsunuz. Evet. Neyimize imrenecek insanlar diyorsunuz hocam? Kabe'ye inananlar ya Akdeniz sahilinde boğuluyor ya Ege sahilinde boğuluyor ya birbirini boğuyorlar ya birbirlerinin dini yok diye birbirlerine hakimlik yapıyorlar. Bu görüntüyü gören bir kafir Müslümanlıkla nasip olmamış birisi nesine imrenecek İslam'ın? Tek ölçümüz eskiden çok iyiydik biz. İyi de insanlık eskiyi değil günü görmek istiyor. Bu sebeple bizim... Yani İslam'ın güzelliği konusunda Herhangi bir şey söylenemez Ama biz neyiz değil mi yani geçmişimizi O güzelliği yolu... ne kadar taşıyoruz allah Allahu Teala dileseydi Göklerde bir şablon olarak İslam'ı gösterirdi zaten evet. Ama bizim bu yürüyen İslam olmamız gerekiyor evet. Kıyamet günü bunun hesabını verecek bu nesil hocam İslam'ı düşmanlarının önünde niye böyle hor tuttunuz Yani bu kadar Sef Sefaleti niye düşürdünüz istahimi? Ben özellikle Kahar olduğum şey üstadım, Yani bu bizim bir milyarımızın Görüntüsü Kabe'mize yansıyor Kudüs'ümüze yansıyor evet, Biz lafla evet. Kabe Kutsal dememiz yetmiyor bu sefer evet. Çünkü Kabe'nin Adamları e, Yerlerde sürünüyor Kudüs'ün ikinci kıblemiz Diye e, değer verenleri Yerlerde sürünüyor Dik duramıyorlar Evet. Bu dik duramayışımızın Nere, faturasını büyük acıyla söylüyoruz tabii yani. Yüreğimiz yanarak. Yani, yani söylerken bile insanın kemikleri sızlıyor evet, denir ya. Evet. Ee, onun için sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evet, bu evet. Mekke'niz gibi ha fi beledikum haza bu şehrinizdeki gibi belki bir görüntü belki bu buyuruyor. hukuku aramızda sağlayabilseydik hocam. Böyle bir perişanlık da olmayacaktı. Değil mi hocam? Yani, işte. birbirimize Mekke gibi bakabilseydik Mekke'nin parçalarıyız en azından. Evet, hadi evet. Mekke değiliz tabii evet. ki biz. Ama Mekke'nin prestiji biziz. Evet. Biziz. Evet. Yani Mekke'nin etrafında sel oldu mu iki gün sonra o sel gidiyor. Ama biz öyle bir sel oluşturduk ki yani Mekke'nin kara bulutlarla üstünü kapattık biz. Gibi evet, bir evet. manzara oldu. Bu yani hadi dünya siyaseti olarak yapamadık. E bir köyün müminleri olarak yapabiliriz bunu. Bir ...çatı altında bir dernekte toplanmış... 500 Müslüman yapalım bunu... ...ailelerimizde en azından bunu yapalım... Evet. ...yani iki mümin... ...bir araya gelip evleniyor... ...dört mümin çocuk... ...iki mümin anne babanın... ...bulunduğu bir evde yaşıyor... ...bir buçuk milyara bunu uygulayamıyoruz... ...ama altı kişiye mükemmel... ...uygulayabiliriz... ...bu altı kişilik yuvalardan bin tane oldu mu bu altı yüz bin yapıyor. Ya bir ümmet birimi gibi. Değil ya, mi? ya En küçük parçamızda bu uygulanabilir olmalıydı. Evet. Hep en büyüğü hayal ediyoruz. Hep en büyükler üzerinden uğraşırken küçük elimizden gittiği için değer kayboluyor kendiliğinden. Yani burada neticede Üstadım bu veda hadçındaki sözle başladık. İnşallah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin feyzi bereketi İşimize i̇nşallah, dolar da inşallah. Yani bir kıpırdanmaya vesile olur Yani bu e, Bizim onursal Kimliğimiz onursal duruşumuz Ümmet Ve ümmetin fertleri olarak Birbirimize bakışımızı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Haç ayları gibi mübarek gün Ayların günlerine benzetiyor e, Mekke'ye benzetiyor Yani bu, bu beldeniz gibi ki Mekke dediğimiz la uksumu bihazel belad Allah yemin ediyor Mekke yani. şehrine la uksumu bihazel belad Yani Allahu Teala Mekke'ye yemin ediyor. Hikmetini kendisinin bileceği bir büyük sır dünyasıyla ile ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim onurlarımız, mallarımız, yüzümüzün hat çizgileri vesaire hepsini Mekke'ye benzetiyor. Mekke'ye benzetiyor. Mekke benzetiyor. Biz bugün e, bir müminle Alay ederken istehiza ederken O müminin şahsiyetini Yıpratırken Hele hele müminin kamusal kimliği Varsa bir de Veya bir anne ise mesela evet. yani Bekar bir kadınla Evli bir kadın farklı Çocuklu bir kadınla Çocuğu olmayan bir kadın da farklı Çünkü üç çocuk annesinin Şahsiyetinin yıpratılması Öbürüne göre 3 kat farklı Evet e mesela 200 tane talebesi olan bir hoca efendinin medresesine e, itham edilmiş bir e, sıkıntı e, 200'e çarpılması lazım. E, nasıl kabe bir bütün olarak ümmeti temsil ediyorsa e, bu hoca efendi de, bu hanım de, bu amca, bu yaşlı dede kimse etrafındakilerle büyük bir kitle oluşturuyor. Evet. Yani ümmet olarak biz birbirimizin onurunun Doğal bekçileri olmaya mecburuz. Bu veda haccının emridir bize. Resulullah Efendimiz'in son vasiyeti sallallahu aleyhi ve sellem. Yani mümin mesela efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıyabında onuruz edilenen bir mümini savunmayandan söz ediyor. Başka bir hadis-i şerifte bir mümin gıyabında hakaret olursa ah şahsına Eylidir büyürüdür bir şeyler deniyor diyelim Orada bulunan mümin bir dakika O müminin hakkında niye böyle konuşuyorsunuz Desin istiyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Gıybete mani olmak Burada gıybetin ötesinde o müminin Onurunu, onurunu korumak, korumak. Evet. Burada hocam Bu mübarek bir kere daha burada e, Konuşmuştuk bunu Epey bir iki sene oluyor e, Ashab-ı kiramla aramızdaki Bu muhteşem büyüklüğün farklarından birisi bir gün bir sahabi Efendimiz'e şöyle bir cümle söylüyor ya Resulullah diyor e, ben diyor bakıyorum da herkes bir sadakalar veriyor bana Allah sadaka verecek bir şey nasip etmedi diyor evet. e, ama ben de diyor şöyle bir formül buldum diyor ne buldun diyor Efendimiz ben de onurumu sadaka olarak verdim isteyene diyor onurumu evet. sadaka olarak verdim diyor Herkes hayret ediyordur. Ne demek? Yani benim bir şahsiyetim var ya. Evet. A isimli benim şahsiyetim var. Hı hı. E birisi bana hakaret etti. Yan baktı, şahsiyetime dokundu. Bir kul hakkı oluşmadı mı bundan? Tabii. Oluştu. Ben de sadaka olarak o hakkı helal ettim. Helal ettim. Diyor. <gülüyor> evet, evet. Hocam onuru ne görmüş? Ya. Yani bir kese altın gibi görüyor demek evet, ki. Evet, evet. Evet. Bu bile Ashab-ı Kiram'ın Bunu nasıl ciddi anladıklarını gösteriyor Hocam ya Müminin haysiyeti Hocam böyle sonlara geldik de Duadan bahsetmiştik evet, ya. duadan Yani bahsedelim. isterseniz onunla Tamamlayalım programı Yani Rabbimiz bize Bir dua öğretiyor Mümine yönelik böyle içimizi arındırma Temizleme noktasında Rabbimizin bir öğrettiği Dua var Rabbenağfirli bana mağfiret buyur Ya Rabbi evet. Veli valideyye Anama ve babama mağfiret buyur Velil müminine evet. Bütün müminlere Bütün müminlere evet. Demek ki ben Anam babam biyolojik olarak Ve bütün müminler Namazda selam vermeden önce Bir araya geliyoruz Evet Duayı şöyle görmemiz gerektiğini zannediyorum Hocam Yani Bir kitaptan alıntı değil bu ...ben eğer teheccüde kalktım... ...bir cuma gecesi veya... ...filan gece... ...normal e, zikrimi yaptım... ...tesbihatımı yaptım... ...namazımı kıldım, duamı yaptım... ...duamda işte sağlık istedim... ...çocuklarım için başarı istedim... ...malıma bereket istedim... ...derken... ...hiç beni e, fazla bir... ...o esnada... ...belki de hiç adımı bile bilmeyen... ...işte Ahmet taş getiren... ...kardeşime de Ya Rabbi afiyetler ver... ...ömrüne bereket verdi dua ettim... ...ne Ahmet'in haberi var... Evet. ...ne ben ona böyle bir şey dedim... ...ne de diyeceğim... ...bu düzey... ...şu ashab-ı kiramın onurumu sadaka verdim... ...ben de... ...deme düzeyinin işareti... ...çünkü bir değilsek ...ve o Ahmet Bey... ...basın medya müdürü ise mesela... ...ee ona dualar edilir tabi... ...hele yüzüne ne dualar... ...destan bile okunur... Evet. ...ama Ahmet Bey beni hiç bilmeyecek... ...evet... ...Allah bilecek sadece... ...ve ben dua ediyorum... ...bu bir büyük dua hocam... Evet. ...samimi bir dua bu... ...Allah-u Teala'nın bizden istediği... ...kardeşlik düzeyi de bu düzey... Evet. ...kız alıp vermiyoruz... ...ticaret yapmıyoruz... ...bir dernekte beraber değiliz... ...sadece ben onu mümin olarak seviyorum... ...o da beni seviyor... ...belki de hiç adımızı şanımızı bilmiyoruz... ...birbirimizin... ...bu özellikle... Suriye'de bir bombalama olduktan sonranın da ötesi ama hocam. Evet. Yani o bomba bir sayık oluyor, bir uyarıcı oluyor. Yani onda da zaten dili yani. olan herkes Allah kurtarsın. Allah kurtarsın. Hristiyan da Tanrı kurtarsın diyor yani. Diyecek, yani, evet. yani o, o düzey yabana atılır bir şey değil ama. E Tabii o, o, o, o hassasiyet da bu var. de ayrı bir konu. O da çünkü aşınıyor bazı yerlerde. Yok o düzey o var elhamdülillah evet, var. Camilerde filan dua yapılıyor en azından ee, Ama Bir üst düzeyi konuşuyoruz biz Haberi olmadan Mesela dün e, Bir arkadaşım Umre'den geldi Aksilikle benim haberim olmamış Beni aramış bulamamış Nasılsın neredesin derken dedi, Umre'den geldim dedi e, Ne var ne yok işte Ne ettim den filan derken Bir yarım saat sonra Kalkarken dedi ki ee, ...aslında dedi... ...biz orada iki kişiydik hocam dedi... ...siz de hep oradaydınız dedi... Hmm. ...nasıl dedim... ...ya dedi... ...bir türlü kendime dua edemedim yalnız dedi... Hmm. ...hep sizde de andım dedi... ...Allah ayakta tutsun sizi dualar ettim dedi... ...Medine'de var mıydım dedim... ...orada da vardın dedi. Hmm. ...hocam çok hoşuma gitti ya... Evet, yani ...kalktım evet. kucaklaştık filan ...muhabbet evet. ettik... Evet. ...müminlerin birbirlerine... Hiçbir sahik olmadan, bağlantı olmadan dua etmesi işlerin iyi gittiğini gösteriyor hocam. Evet. Bu duayı Kadir gecesine bırakıp, yani toplu törenlere bırakıp veya büyük olaylardan sonrasına bırakıp imal ettiğimiz zaman da. İşlerin can çekiştiği görün ölüm yok elhamdülillah... yani işler öldü demeyelim ama evet. işler can çekiş İlla bir yere bomba inmesi lazım. Ben orada gibi bin kardeşlerimi hatırlamam, hatırlamam için evet. bu düzey çok düşük bir düzey. İyi tamam güzel ama çok düşük bir düzey. Özellikle ben yine cümlemi hep aynı noktaya getirmem gerekiyor düşünüyorum. eşler birbirlerin haberi olmadan dua etmeliler birbirlerine. Anneler zaten çocuklarına edecek ama eşler birbirlerine dua etmeli, hocalar talebelerine dualar etmeli, isim vererek. Evet kıyaplarında. Kıyap zaten kıyabında olan. Yüzü hmm, Allah razı olsun. Herkes birbirine diyor ne manaya geldiğini bilmeden evet. herkes Allah razı olsun diyor. Yani dua umarım ki bizim kardeşliğimizin ütülenmiş kıyafetleri gibi duruyor. şöyle diyorum hocam. Yani son iki 3 dakikamız. Yani mesela başka mümin gruplara Allah'ın onların hizmetlerini bereketli kılması için dua etmek nasıl hocam bunu yani temenni etsek çok böyle uçuk mu kalırız diye korkuyorum ben bunu bazı sohbetlerimde söylüyorum birbirimize çünkü onun hizmeti bereketli olursa biz bir şey kaybetmeyiz aksine yani ümmet kazanır. Ama başka grupları kabul etmiş olmuyor musunuz siz? <gülüyor> i̇şte orada yani içimizi ona göre onarmak, onu, onu kastediyorum. Ya, i̇çimizi ona göre hocam onarmak. Hocam ne büyük bir seviye bu ya. Ne Aa, büyük bir seviye ya. Allah bize Kadir Gecesi gibi bunu da nasip etsin. Yani Aa, bir Kadir yani. Gecesi görelim diye dua ettiğimiz gibi. Keşke böyle bir güzel yani şunu kastetmiyorsunuz değil mi? Ben gene burukluğumu bir dile getireyim. Yani bizim vakıf başkanımız vakfın büyüklüğünü göstermek için ufak tefek vakıflara da dualar ediyor büyüsünler diye. Onu kastetmiyorsunuz yok, yok değil yok mi? Yok Yani evet. her Müslüman grup diğer grubun hizmetlerinin bereketli olması için Allah'tan niyazda bulunsa. Hocam biz feth'e feth koşuyoruz. Evet. Feth'e koşuyoruz demektir ya. Yani. Evet. Elhamdülillah. Evet. İnşallah. Bu, bu bizim gökten inecek rahmete aday olduğumuzu gösteriyor. İnşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. i̇nşallah o kalp kıvamına geliriz. Amin. İnşallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Sağ Allah, Allah olsun. razı olsun. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayatı Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik. Kardeşliğimizi konuştuk. Yani 3-4 programdır konuşuyoruz. Belki gene konuşacağız ama Şöyle e, belki bugün sohbetin sonunda Resulullah Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem'i veda hutbesinde dinler gibi böyle bir yürek kıvamına gelirsek